Yani diyor ki burada Allah Azze ve Celle Nerede? Şu sayfada Allah Azze ve Celle Nereye soru? Şöyle indiğimiz zaman Faizle ilgili Şöyle Şöyle biraz daha Çıkalım şöyle Allah Azze ve Celle Faiz ile alışveriş yapan kişinin Duasını kabul eder mi? Adam faizle Şimdi biliyorsunuz Ehli Sünnet ve'l Cemaat'ın inancına göre günah irtibak, irtikap etmek küfür değildir. Ehli Sünnet ve'l Cemaat'ın inancına göre yani akidesine göre yani burada, bu soruyla ilgili hocam. Tabii, he, bu soruyla ilgili işte onu anlatacağız çünkü şey bu ameldir. Var, var yazmış bankada faiz parası olan ve bunun yerine alen ile çalışıyor hatta bu Türk kişinin Allah azze ve celle'nin yani diyorsan, kişi demek bankada, ki bak burada soru ayrı bir şekilde geldi. O, yani adam faizcilik yapmıyor kendisi. Ama bankada faiz parası var. Mesela bir dakika. Yani bu adam parasını bankaya faize koymuş. Faiz faiz almak niyetiyle yani parasının üzerinde fazla para almak niyetiyle mı koymuş yoksa fazla para almak niyetiyle değil de Parası orada bankada korunsun diye hırsızlar, aşkıyalar, yol kesiciler çalmasınlar diye oraya mı koyuyor? Yani bunu bize belirsin. Faiz almak niyetiyle mi bankaya koymuş? Yoksa faiz almak niyetiyle değil de işte evinde bu parayı koruyamayacağından dolayı bankaya koymuş. Yani bu şekilde burada bize bizi bir aydınlatsın ki ona göre cevap verelim. Adam faize yatırmış diye. He, demek ki parasını İslam'da İslam'da faizcilik kesinlikle haramdır. Tamam mı? Ve buradaki haramlılık kişi bankaya para yatırır, banka ona para verir. Yani burada hem banka hem banka günahkar oluyor hem de parayı bankaya yatıran kişi ama banka, bankanın sahibi parayı bankaya yatıran kişiden çok daha günah alıyor. Niçin? Çünkü o bank, bankın sahibi insanları bu faiz sistemine veyahut da muamelesine teşvik ediyor. Ve onları bu tuzağa düşürüyor. Ama bu adam kendi kendine zarar veriyor. Ama banka hem kendi kendine zarar veriyor. Hem başka insanlara zarar veriyor. Ama bankaya parasını koyan kişi tek kendine zarar veriyor. Dolayısıyla her ne kadar tek başına da zarar veriyorsa da bir Müslüman parasını bankaya yatırarak üstünde parasının üstünde fazla bir para almak niyetiyle koymak haramdır. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet ve Cemaatin içerisinde emir ve yasaklar İnkar edilmediği müddetçe, karşı konulmadığı müddetçe, reddedilmediği müddetçe, tamam mı? Ve aynı zamanda itiraf ediyor. Diyor ki, ben faiz haram olduğuna inanıyorum. Ama, ne yapayım? İşsizim, güçsüzüm veyahut da yanımda bir sürü para var. Ve bu paraları çalıştırmak istiyorum. Tamam mı? Ben buna haram olduğunu biliyorum. Ama, ama, ben bunu yapıyorsam işte zaafiyetimden dolayı şu birçok bahaneleri var. İşte ehne sünnet vel cemaatın in inancına göre bu küfür değildir ama haricilere göre, mütezilelere göre küfürdür. Bu parayla hac yaparsa hac farzı mi? Bir, haram bir para ile hac yapmak caiz değildir. Haram bir parayla sadaka yapmak caiz değildir. Yaptı düşün hocam. Haram bir parayla zekat vermek caiz değildir. Yaptı yapsa bile onun hacci merdüttür. Tabii. Çünkü haram parayla, özellikle faizle olur. Mesela adam gidiyor birisinden para çalıyor, gidiyor hac yapıyor. Olmaz ki. Olmaz ki. Niçin? Çünkü hırsızlık yapmak İslam'da haramdır. Ve bu hırsızlık üzerine tespit edilirse, tamam mı? Nisabı açtıktan sonra korunmuş bir mal ise eli kesilir. Eli bilekten kesilir. Evet. Anlaşılıyor mu? Dolayısıyla dua meselesine gelelim. Yani bunun yaptığı Allah ve Resulüne karşı savaş açmasıdır. Faiz sistemine bulaşan bir kişiyi Allah'a ve Resulüne açık bir şekilde savaş cephesi açmış olur. Allah'ın emirlerini ihlal ederek yasaklarını irtikap etmiş olur. Dolayısıyla burada Allah katında en büyük günahkardır. Yani en büyük günah Namazdan sonra en büyük günah zekatı şey faiz sistemini faiz sistemine girmesidir ve en faizin en küçüğü en küçüğü 70 tane kadınla zina etmiş gibi olur en küçüğü ve yolla bir rivayete göre faizin en küçüğü annesiyle zina yapmış gibi olur bir insan annesiyle zina yaparsa sence nasıldır? Hem örf adetlerde hem de dinde çok büyük bir ayı ve çok büyük bir günahtır. Adam diyor ki ben bu parayı bankadan yiyecek içecek için almıyorum. Arabamı yahut da ev almak için alıyorum diyor. Olsun. Bu para bu para, madem ki parasını oraya koyuyor ve diyor ki ben paramı faiz almak niyetiyle koyuyorum ve karşılığında faiz alıyor. Ama birisi şöyle biz soruyu aks edelim. Başka birisi diyor ki mesela ben diyor Avrupa'da yaşıyorum veyahut da Türkiye'de yaşıyorum. Avrupa'da diyor İslam bankası yoktur. Yani İslam sistemine göre paraları koruyacak ve e, devri, devri daim yapacak bir banka yoktur diyor. Bankalar hepsi faiz sistemi üzerine kurulmuş bankalardır. Benim de param var diyor. Evimde bu parayı koruyamıyorum diyor hırsızlardan, aşkıyalardan, şunlardan bunlardan korktuğumdan dolayı bu mal çalınacağından çal dolayı hırsızlar tarafından mecbur kaldığım için diyor bu parayı bankaya koyayım. Ba İslam bankası da olmadığı için bunlar da faiz sistemli olduğunu biliyorum. Ama diyor istemeyerek kerhen bu paramı oraya koyuyorum ama oraya yazıyorum. Diyor ki ben bu paranın karşılığında faiz istemiyorum. Hı. Bu paranın karşılığında faiz istemiyorum. Ben faizsiz yatırmak istiyorum. Şimdi burada kişi faizsiz olarak parasını yatırmak istediği zaman aslında o bankanın sistemine göre sen her ne kadar faizsiz yatırmak istersen de o bankanın sistemine göre o paraya göre sana faiz veriyor. Çünkü onun sistemi budur. O bankaya yatacak her para mutlaka faiz, faiz olur. Çünkü sistemi budur. O zaman o banka ne yapar? O kişi parayı bankaya yatırınca ben faizsiz yatıyorum dediği zaman aslında onlar faizli yapıyorlar. Çünkü sistem budur. Sana bir kişi için özel bir kanun çıkarmıyorlar. İşte o kişinin yatırmış olduğu paranın üzerinde artı olan paraları banka kendi kendine alıyor. Veyahut da memur kendi kendine alıyor. Ama yine de burada o bankanın sorumluluğu. Bu adam yine bir haram işlemiş oluyor. Niye? Çünkü parasıyla o faiz sistemi üzerine kaim olan bankayı desteklemiş oluyor. Hmm. İşte bundan dolayı günahkardır. Ama faizli yaptırmadığından dolayı faiz sistemi kadar günahkar değildir. O zaman diyebilir miyiz faiz zinadan daha şiddetlidir? Tabi. Faiz Allah katında en büyük günahtır. Dolayısıyla Allah ve Resulüne iman eden bir kişi faiz almak niyetiyle parasını bankaya yatırmaması lazım. Allah'a ve Resulüne cephe açarak, savaş cephesi açarak onlara karşı savaş açmış olur, savaş yapmış olur. Ama dediğimiz gibi işte parasının çalınacağından korktuğu için mesela diyelim ki altını var, mücevheratları var. E, doları veya da yorusu veya da lirası var. Evde de korkuyor. Hırsızlar çalacak. Şu olacak, bu olacak. E, İslam bankası da olmadığı için meşbur kaldığından dolayı yoksa eğer hakikaten eğer çalınmayacağından dolayı yüzde yüz emin ise o adam gidip de bankaya yaptırmaz evet. Ama emin olmadığı için gidiyor oraya yatırıyor. Ama faizli yaptırmıyor Yine de günahkar oluyor ama faizli yartırandan daha aşağı bir günah alıyor. Bu kişi niçin günah alıyor? Çünkü o faizcilere destek olmuş oluyor. O zaman ne yapsın? Hakikaten takvalı olan bir kişi ne yapması gerekiyor? Böyle parası olan bir kişi ticarette çalışsın. Çalıştırsın. Eğer kendisi çalıştıramıyorsa sağlam bir kişi bulsun onunla beraber ortaklaşık ortaklaşarak helal bir ticarette o parayı çalıştırsın. Böylece banka, bankaya yatırmaktan kurtulmuş olur. الله أعلم